fehira el hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve sar al umur muhdathatha wa kull muhdatha bid'ah wa kull bid'ah dalalah wa kull dalalah fi nashi amma ba'd adet değerli arkadaşlar bayram öncesi kaldığımız yerden tekrardan sizlerle beraber kelime-i tevhidin La İlahe şartlarını öğrenmeye devam ediyoruz. Ancak derse bir giriş yapmadan önce sizlere bir ilanımız olacak. Daha önceden haber vermiş olduğumuz hususun ayrıntılarını sizlere aktaracağız. Bayramdan önce ilan ettiğimiz üzere Kuveyt'ten Şeyh Ebu Salah gelecek, misafirimiz olacak geliş tarihi olarak biliyorsunuz yarın ilan etmiştik yarın sabah kendisi buraya teşrif ediyor programın içeriği şöyle olacak pazartesi salı ve çarşamba belki de perşembe günü sabah namazlarından sonra burada bizim derneğimizde el usul es sitte altı esas adlı kitabın şerhi yapılacak açıklanması yapılacak Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Buna devam edilecek. Sabah namazından sonra yani yaklaşık olarak 7 gibi, buçuk gibi belki de 7 çeyrek geçe, ee, sohbete başlanacak. Akşam programları ise, hocanın akşam programları karşıdaki Kayıştağı'ndaki kardeşlerimizin derneğinde olacak. Orada da Şeyh Ali Fevza'nın Al Mümin Hanımlara Özel Uyarılar adlı kitabı okutulacak, şerh edilecek. Bayanlara ait özel fıkhi hükümleri içeren bir kitap orada şerh edilecek. Yani pazartesi Salı çarşamba, akşamları. Orada üç gün olacak. Çünkü perşembe günü Bursa programı yapılacak. Bursa'daki arkadaşlar e, şeyhi kendilerine davet ettiler. Oradaki dernekte bir gün e, misafir verdik olarak misafir etmek istediler. Bir gün orada e, öyle genel manada birkaç hadisin şerhi yapılacak yine daha önce söylediğimiz, ifade ettiğimiz gibi, önümüzdeki hafta Cuma, yani ayın ikisi, 2 Ekim, 3 Ekim Cumartesi ve 4 Ekim Pazar, 2, 3, 4. Bu tarihler süresince e, Mudurnu'nun Sünnet Gölü, Mudurnu'ya bağlı bir tesis var, Sünnet Gölü tesisleri. E, bu tesisleri e, kiraladık, yani rezervasyonu yaptık gibi bir arıza bir terslik çıkmadı takdirde. Bu tarihlerde yani Cuma, cumartesi Pazar tarihlerinde Cuma günü buradan İstanbul'dan hareket edilecek. Belki sabah için saat 10.00 9.30 gün buradan çıkılacak. Cuma namazına, öğlen namazına oradaki tersliklere yetişilecek. Oranın programı ayrı olacak. Yani bu bahsetmiş olduğumuz burada sabah namazından sonra okunacak ve karşı tarafta akşam ve yaslı namazından sonra okunacak kitapların dışında e, o üç günlük programa iki tane ayrı e, kitap şerhi sıkıştırmaya çalışacağız. Orada El-Luhlu'u el mercan diye bilinen Muhali ve ittifak ettikleri e, kitabın Taharet bölümündeki ilgili hadisler şerh edilecek. Bir de e, İbni Zeyd El-Kayravani diye bilinen büyük maliki aliminin yazmış olduğu bir mukaddime adında bir eser var, bir kitap var. Onun akidesiyle ilgili, akide ile ilgili bölümü ne yapılacak orada? İnşallah şerh edilecek bu kitapta. Orada şerh edilecek. E, katılmak isteyen arkadaşlar yani hocama cuma, cumartesi, pazar günkü programa katılmak isteyen arkadaşlar e, bize en kısa zaman içinde, belki de pazartesi gününe kadar telefon yoluyla olur, internet e-mail yoluyla olur. Telefon yoluyla olursa daha iyi olur. Kesin e, kararlarını iletmelere lazım, bildirmeleri lazım. Normalde biz o tesisleri 50 kişi olarak rezervasyon yaptık. Yani sayı aslında 50 kişiyle sınırlı. Ee, ancak bu sayıyı 60 kişiye kadar ne yapabiliriz? Yükseltebiliriz. Ee, herkesin kafasında olan bir soruya aydınlatmak gerekirse, e, bu program ücretli olmayacak. Yani ücrete e, mukabil yapılmış bir program değil kaç hayırsever kardeşimizin desteğiyle 50 kişilik bir rezervasyon desteği geldi ama sayı 60'a çıkarırsak belki o da kişi başına belki 10'ar lira, 20'şer lira 30'ar lira belki alabiliriz. O da net değil. Yani almaya da biliriz. O yüzden programa katılacak olan, katılmak isteyen, işini, gücünü, evini ayarlayıp izin alan arkadaşlar bize en geç e, tekay kardeşi bize en geç ne yapsın buradaki burayla ilgili olan, zeytin bulunu, ayağıyla ilgili olan arkadaşlar haber verirsin, bildirsin. Önümüzdeki cuma inşallah bu programı ne yapacağız? Katılacağız. Anlaşılmayan bir husus var mı programla ilgili olarak? Herhalde yok. Sabah namazlarından sonra inşallah buradayız. Yani saat 7 gibi yani 7 içerek gibi evet. yok. şey Ebu Salah şey, Ebu Sabah. Yani yarınki program şöyle. Yarın ee, 11 gibi havaalanında alacağız kendisini. Karşı taraftaki arkadaşlarla ilgili olarak belki böyle bir açık sohbet tarzında yani bir saat bir program olur. Burada Zeytinburnu'nda akşam namazından sonra kendisine Afgan uyruklu vatandaşlarla bir şey yaptık. Ders ayarladık, sohbet ayarladık. Biliyorsunuz Zeytinburnu'nda Afgan birçok vatandaş var. Onlarla da bir program yapacak kendisi akşam namazından sonra e, Afgan İstanbul kardeşlerimiz de burada yaşayan Afkan senin kardeşlerimiz de derneklerinde buhar etabı yapıp iftar edeceklerini söylediler bize. Gelmek isteyenler yarın akşam namazından önce burada olurlarsa oradaki programda katıla girirler. Evet. Akşam namazından önce. Tabii ders şöyle söyleyeyim yani o akşam namazından sonra yapılacak. Ders, yani, Farsça olacak, bizi pek şey yapmayacak yani bir ama bizleri davet edindik, böyle, yani, maksat, dersten öte, yani buhara pilavı yemek yani olabilir, <gülüyor> <gülüyor> çünkü pek e, anlamadığımız dil, e, Farsça, o yüzden bunu da şimdiden bileyim, yani geldik orada böyle oturduk, şey anlamadık, demeydik, tabii Farsça bilen arkadaşlar, Türkmen arkadaşlar biliyor mu Farsça? Evet. Evet arkadaşlar Geçen hafta yani bayramdan önceki en son dersimizde <gülüyor> Cumartesi akşamları yapmış olduğumuz sohbetlerimizde Bildiğiniz üzere Akaid, akide, tevhid e, konularını işliyoruz, inceliyoruz Öğrenip amele dökmeye çalışıyoruz <gülüyor> Tevhid derince akla gelen ilk esas La ilahe illallahı La ilahe illallahın şartlarını ve rükunlarını Açıklayıp öğrenmeye başlamıştık La ilahe illallah'ın rükünlerini açıkladık. iki tane rükününün olduğunu söyledik. Ondan sonra la ilahe şartlarına geldik. Dedi ki la ilahe illallah'ın yedi tane şartı vardır. Bunların ilk üçünü şerh ettik ve açıkladık. Peki bunların ilk şu söyleyin bize. Kelim yani bu kelimeyi söyleyen kişi, itikat eden, inanan kişi ne üzerine söyleyip itikad edecek? İlim üzerine. Bunun delilleri ne yaptık sizlere? Sur'an-ı Kerim'den ve Sünnet'ten söyledik. İlgili dersi arkadaşlar kaydettik. Dönebilirler. Kadir kardeşimizden dersin linkini alabilirler. Yani bu kelimeyi ilim üzere söylemediği sürece kişi kendisine bir fayda olmaz. Fayda vermez. Yani papağanın tekrarlamasından başka bir tekrarlama olmuş olmaz. Ondan farklı bir şey yapmış olmaz bir kişi. Eğer bu kelimeyi söylerken, manasını bilmeden söylerse, bir ilim üzerine söylemez. İkinci şartımız neydi? Yakin. Yakin. Yakin üzere, şüphesizce, hiçbir şüphe hissetmeden ne yapacak bunu? Söyleyecek. Üçüncüsü Hasan, ihlasıyla söyleyecek. Halis bir şekilde, şirke bulaşmadan, şirkten uzak bir şekilde, şirk ehlinden kaçınarak, şirk ehlinden uzaklaşarak, bu kelimeyi ne yapacak? Söyleyecek. Bugün ise dördüncü şartımıza geldik arkadaşlar. Diyor ki elif El-Lif sıdk El-Munâfi Nil-Kezib. Sadık bir şekilde, yani kalbinde başka, dilinde başka olarak değil. Dost doğru bir şekilde, yalandan uzak bir şekilde bu kelimeyi ne yapması lazım? Kişinin söylemesi lazım. Tabi bu, bütün bunları söylerken daha önceden yapmış olduğumuz altyapıda daha önceden ifade ettiğimiz gibi bu kelimenin doğru manasını bilerek ne yapacak kişi söyleyecek. Yani bu kelimenin doğru manasını bilmeden sabahtan akşama kadar 99'luk tesbih alsa da bir insan La ilahe illallah Allah'tan başka yaratıcı yoktur. La ilahe illallah Allah'tan başka rızık veren yoktur. La ilahe illallah Allah'tan başka bizlere e, şifa veren yoktur diye manalar yükleyerek bu kelimeyi söylerse bu kelimenin o kişiye ne olmayacak bir faydası olmayacak. Ta ki ne zaman edek bunun doğru manasını mekkeli müşriklerin söylemekten kaçındıkları, Nebi Aleyhisselatü vesselam'ın ısrarla söyletmeye çalıştığı, aralarının bu kelimenin taşıdığı manayı söylemedikleri, manasıyla söylemediklerinden dolayı açıldığı o doğru manayı kişi bilip ihlas ile, ile, bu dördüncü açıktı. ile söylemedikçe ne olur? Kişiye faydası hiç bir faydası olmaz. Neydi bu kelimenin doğru manası? Gerçek manası. Mekkeli müşriklerin imtina ettiği, burun kıvırdığı, ağız kıvırdığı, diklendiği o doğru mana neydi? La ilahe illallah'ın doğru manası Ömer. Allah'tan başka ibadete layık. Evet. Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Demek işte La ilahe illallah'a bu manayı verdiğimizde, La ilahe illallah'ın manası budur dediğimizde Mekkeli müşriklerin ve eğer ki elelöm, La ilahe illallah, istekyurun. Onlara La ilahe illallah dendiğinde, onlar kibirlenirler, büyüklenirler. Ve yine mekilmişliklerin, eca al alahe ilah, nuahiden, bu adam bütün ilahları ibadet olacak ilahları tek bir ilaha mı indirdi? Sözleri anlaşılmış olur. Onların neden Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam kendilerine, kullu La ilahe illallah, tüflehu, La ilahe illallah dün, falaheirin, kurtusu irin dendiğinde? Niye burun kıvırtıklarını bu kelimenin doğru manasını öğrendiğimizde anlıyoruz. Çünkü onlar bir yaratıcı olarak, rızık verici olarak, hayat verici olarak, bir ilaha, bir yaratıcıya inanıyorlardı. Hatta ibadetlerini yaparken, aracı koydukları ilahların kendilerini o ilaha, yaratıcı olarak kabul ettikleri, Rab'ba yakınlaştırdıklarını zannederek, Vesileler ve aracılar ne yapıyorlardı? Hatta ihrama girerken bile, <gülüyor> hacca, umreye giderken, ihrama girerken bile, telbiye getirirken ne diyorlardı? Lebbeyk Allahumme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke. İlla şeriken lek. Sana geldim, buyur Allah'ım buyur. Senin hiçbir ortağın yoktur, ancak bir vardır? Ortağın vardır. İlla şeriken lek. Temlik hu ve ma melek. Sen onun maliki, sen her şeyin de onun malikesin, onun mülkündeki her şeyin malikesin. Temlikuhu ve melek. Yani bizim, senin bir ortamın var, sen ona da sahipsin ve onun sahip olduğu her şeye de sahipsin. Yine dediğimiz üzere ayetlerde onlara niçin ibadet ediyorsunuz dendiğinde, Onlar ne diyorlar? La na'buduhum illa lyukarribuna... اِلَى اللّٰهِ ذُلْفَةِ Bizler bunlara ancak, kim o bunlar dedikleri? Lat, مَنَاتِ اُوزَّةِ ve diğer birçok bunlar. لَا نَعْبُدُونَ Biz onlara onlara ibadet etmiyoruz. Şu gayeyla. Yani ibadet ettiklerini inkar etmiyorlar. İbadet etme hedeflerini şöyle açıklıyorlar. Diyorlar ki bizler müstakil olarak, özel olarak, yalnızca bunlara ne yapmıyoruz? İbadet etmiyoruz. Yoksa biz bunlara ne yapıyoruz diyorlar? İbadet ediyoruz. Niye sebebimiz, gayemiz, niyetimiz değil? İlla li-yukarribûna. Ancak biz ne yapsınlar? Yakınlaştırsınlar diye. İlallâhi zülfâ. Yakınlaştırdıkça daha çok yakınlaştırsınlar diye. Yani hedefimiz hani bugün ne de deniyor ya? Allah rızası. Yani onun katında bizler gibi günahkar olmayan, bizler gibi hataya bulaşmamış, salih olarak kabul ettiğimiz, salih insanlar olarak kabul ettiğimiz şeylerin, insanların simgesi olan putlara ne yapıyoruz biz? İbadet ediyoruz, itiraf ediyoruz diyor. Sebep? Aleyküm selam. Neyukarribuna ilallah-i zulfa. Bizleri Allah'a yakınlaştırmalı. Öyle değil mi? Bizleri Allah'a yakınlaştırmalı. İşte arkadaşlar, bu kelimeyi bu şekilde doğru manasıyla söyleyeceğiz. Ve söylerken de sadık olacağız. Kalbimizde ne olmayacak? Bir böyle tereddüt, bir şüphe, bir yalana doğru bir meyil nifaka doğru, doğru bir meyil olmayacak. Ne diyor allah Teala? Elif, la, mim. Ehasiben nasu en yutrakuu en yekulu amennâ ve humnâ İnsanlar imtihan edilmeden, fitneye düçar olunmadan, iman ettik dedikleriyle bırakılıp o şekilde terk edileceklerini mi zannettiler? Yani la ilahe illallah dedik, artık tamam Allah'ın sevilen, sayılan kullarından olduk. Bundan sonra başımıza bir musibet, bir bela gelmez. Bundan sonra Allah bizi imtihan etmez. Olarak mı insanlar algılıyorlar? allah Teala öyle diyor. İnsanlar öyle mi zannetiyor? وَلَقَدْ <gülüyor> allah Teala diyor ki bizler böyle söyleyen yani o insanlardan önceki ne yaptık biz? İmtihan ettik. Bunların başında da ilk imtihan olanlar kimler arkadaşlar? Peygamberler, Rasuller. Ne diyor Allah? "Fele <gülüyor> Bu imtihanın sebebi, imtihanın sırrı ne? <gülüyor> Sadık olanları, doğru olanları ortaya çıkarmak. <gülüyor> "Ve la ya'lamen el kezibin." Yalancıları. Bu söyledikleri kelime de sahtekar olanları çıkartmak için insanlar şunu zannetmesinler. La ilahe illallah dedi iman ettik. Bu şekilde bir terk edilip Allah tarafından bırakılacağız, başıboş. Başımıza musibet, bela, imtihan gelmeyecek ve biz bu şekilde Allah'a ne yapacağız? Gireceğiz. Böyle değil. Allah-u Teala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ min مِنَ amwal Bizler sizleri korkuyla, açlıkla, mallarınızı ne yaparak, azaltarak ne yapacağız? İmtihan İmtihan edeceğiz. Ondan dolayı Allah Teala insanı bazen bela ile, musibetle imtahan eder. Bazen de neyle imtahan eder? Hayırla. Elmiş olduğu nimetlerle ne yapar? imtihan eder. Önemli olan bu imtihanın altında yatan gaye, hedef, sır nedir? Allah Teala'nın sadık olanı, bu kelimeyi sıdk ile, dost doğru bir şekilde söyleyen ile nifak ile Yalan ile söyleyen arasındaki farkı ortaya koymak. insanların göz önüne sunması. Şimdi Allah talabı buyuruyor ki ve وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ İnsanlardan bazıları var değil ki Allah'a ve ahiret gününe ne yaptık derler. İman ettik derler. Yani Kelime-i Tebhid'i söylerler. La ilahe illallah derler. Yani münafıklar. Aleyhisselatü Vesselam döneminde bakıyorsunuz La ilahe illallah diyorlar. O çağırın Arapları olarak kendilerinden istenilen manayı da dilleriyle ne yapıyorlar söylüyorlar ama ama on bir Muminin onlar mümin iman eden değiller yuğadıgın Allah onlar böyle yaparak ne yapıyorlar Allah'ı kandırdıklarını sanıyorlar vallahi ne amin o de ama yuğadıgın illa onlar böyle yaparak kendilerinden başka kimseyi aldatıyor değiller. وَمَا يَشْبَرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ Onların kalplerinde ne vardır? Hastalık vardır. فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مردى. Allah onların hastalıklarına, kalplerinde bulunan bu hastalıklarına yaptı? Hastalık kat. Yani insan kendi samimiyetini kendi sıdkını bilir. Allah-u Teala beni İsrail'den bahsederken فَلَمَّ زَاغُوا çünkü onlar sapıtınca Allah da onların kalplerini ne yaptı? Saptırdı. Yani Allah-u Teala insana bakar. Yani insan gerçekten felah ermiyorsa sapkınlığa doğru habire doğru yola çekildikçe doğru yola götürüldükçe ayetler ve hadislerle uyarılar kendine gönderildikçe hala kalbinde bir rahatsızlık varsa hala İsrail'de ben bu fesli işine gireceğim diyorsa, Allah Teala belli bir benim sözlere ne yapıyor? Ben İsrail'e söylediği gibi. Falan mazagı. Sapıkınca nasıl zikzak yapınca Araplar öyle diyor. Azagallahu kullu Allah onların katlerini ne yaptı? Saftıladı. İşte bunların katlerinde de hastalık var. Allah Teala ne yaptı onların katlerinde hastalık? Fazada فزاده, fazadahumunallahum marda hastalıklarına hastalık kat. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Yalan söylemelerinden ötürü, yalan söylemelerine karşılık onlara elin acı verici birine vardır, azap vardır. Yine böyle diyor ki rahimahullah, sünnetten, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden delil ise şudur. Muad bin Cebel radıyallahu anhu, bunun rivayet etmiş olduğu hadise göre Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Ma'min <mâ> ahad yashhadu an la ilaha illa Allah wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi Kim Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığını, olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onun kulu ve elçisi olduğuna ne varsa şahit ederse bunu söylerse nasıl sidqan min qalbihi Kalbiyle sadık olarak dost doğru yalan söylemeden, ne olur bunun karşılığı illa haram Allahu alenlar. Ona Allah ateşi cehennemi haram kılar. Geçen bir önceki dersimizde sohbetimizde söylemiştik, demiştik yani bazıları bu kelimeyi böyle söylenen bulmaca gibi tekerleme gibi şifre bir kelime gibi zannedip. Diyor ki, la ilahe illallah dedik artık. Cenneti hak ettik. Kork korkmak yok. Çünkü biz ne yaptık? Bunu söyleyerek cenneti kazandık. Öyle değil arkadaşlar. Yani bu manada gelen hadisleri aleyhissalatü vesselam bu manada gelen hadislerini, sözlerini bir araya topladığımızda işte bu yedi şart bilinmeden yedi şart öğrenilip söylenilmeden tekrar edilen, la ilahe söyleyen kişiye, sahibine hiçbir faydası yok, olmaz. Yani rivayetleri bir bütün olarak ne yapmak lazım? Anlamak, değerlendirmek lazım. Yani münafıklarla ilgili Allah-u da Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz, birçok ayette onların vasıflarını zikredilmekte. Öncelikle demekte ki, eğer ila قاموا الى الصلاه قاموا كسالا Onlar namaza kalktıklarında nasıl kalkarlar? Tembelce, üşenerek kalkarlar. Yuraunennas insanlar aralar abarlar. Gösteriş yaparlar. Riya sahibidirler. Ve la yedkurun Allah illa qalilan Allah ancak ne yaparlar? Az zikrederler. Müzbzebinin beni zâlîk, bunlarla kafirler arasında gidip gelirler. La <lâ> ilahe aula, <v> la ilahe aula. Ne onlardan ne de bunlardan. Ortada var yani. Aman <mü'men> yudhulillahu falan tejdehu sebile. Allah'ın saptırdığını, Allah'ın yoldan çıkardığına ne bulamazsın artık sen? Dost doğru bir yol bulamaz. Yani bu alametler bir meyve bir şeyin meyvesi. O münafıklarda sayılan bazı alametler var. Bunlar neyin semeresi? Bu kelimeyi yani la ilahe illallah kelimesinin manalarını manasını bilerek söylemelerine rağmen sıdk ile, dost doğru bir şekilde, nifaksız bir şekilde söylememelerinden doğan bir semera bu meyve. Kişi o yüzden kendinden korkmalı bazen. Yani ne zaman namaza tembellikle kalkıyorsa, Allah zikretmek o kişiye çok ağır geliyorsa Buna benzer, Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hadislerde münafıkların alametlerini saydığı o özelliklere sahipse, bunlardan bir türlü kurtulamıyorsa, kişi ürpermeli, korkmalı. Yani bu ulaştığı noktanın kaynağında acaba kelime-i tevhidi bir problem mi var? Bu şekilde kendine ne yapmalı? Sıramalı, hesaba çekmeli. Beşinci şartımız ise, bu kelimeyi sevmek, arkadaşlar. Bu kelimeye muhaddet duymak. Kalpten sevgiyle bunu söylemek. Bunun delili ne? Allah-u Teala buyuruyor ki, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِبُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْ İnsanlardan bir takım, bir grupları vardır, bazı insanlar vardır ki, Allah'la beraber, Allah'ın yanında neler edinirler? Benzerler, dostlar, edinirler. Ona eş tuttukları ilahlar edinirler, nit edinirler. Ve bunlar ne yaparlar? Yuhibunhum <gülüyor> ka hubillah. Allah'ı sever gibi severler. Vellezina <gülüyor> amenu iman edenler ise eseddu hubben lillah. Allah'ı olan sevgileri nedir? Daha çok Allah'a olan sevgileri nedir? Daha çoktur. Bu kelime وَالَّذ۪ينَ amanu اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Kelimesi, Kur'an'daki bu kelimeyi tefsir alimleri iki türlü yapmakta, izah etmekte, açıklamakta. Bazı alimler demekte ki, yani iman edenlerin Allah'a olan sevgisi, muhabbeti, müşriklerin kendi ilahlarına olan sevgi ve muhabbetlerinden daha fazladır. İkincisi ise, iman edenlerin Allah'a duydukları muhabbetleri, sevgileri müşriklerin Allah'a duydukları sevgiden, muhabbetten nedir? Daha fazladır. Yine de alimler, tefsircilerin birinci yorumlarını yapmakta seçmekte. Yine Allah-u Teala buyurur Ya eyyüellezine amenû men yerted minkum an dinihi, Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse mürted olursa Allah-u Teala ne yapar? Getirir. Yeni bir kavim getirir. Bir kavmin buhum, Allah Teala sevdiği ayrı bir ne yapar? Topluluk getirir. Ayrı bir kavim getirir. Ve yuhibbunehu. Ve hem Allah'ın onları sevdiği ve onların da Allah'ın sevdiği bir kavimdir. Topluluk getirir. Ezilletin alel Mukminin. Bunlar müminlere karşı nedir? Mütevazi insanlardır. وَاِزَّتِنْ alal kafirin, Kafirlere karşı ise ne derler? Şiddetli, izzetli, fakarlı, gururlu. يُجَاهِدُونَ fi sabilillah. Allah yolunda ne yaparlar? Cihad ederler. Manlarıyla, canlarıyla, kılıçlarıyla, kalemleriyle. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمْ Onları kınayan, onları küçümseyen insanların bu kınamasından, küçümsemesinden dolayı da ne yapmazlar? Çekinmezler, korkmazlar. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Allah Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuş Selâfun men kunne vecede men fihi fîh vecede halâvetel îmân Üç hususiyet, üç haslet, üç vasıf vardır ki bu kimde bulunursa, o kişinin atmıştır imanın tadını almıştır. Böylece halal iman. Başka bir nasıl geliyor? Zaqatamel iman. Ali Sayetü Sallam diyor. Zaqatamel iman. İmanın tadına varmıştır. İmanın tadını tatmıştır. Kim o? Men radiyallahu anh o bil İslam'diğinin, o bil Muhammed'i ne biliyor? Bu hadisinde diyor ki Ali sarâfı men künne fîhi üç husus üç özellik vardır ki kimde bulunursa bunlar imanın halâvetini imanın tadını tatmış olur. Nedir onlar? İlk özellik en yekûnallâhu ve resûlüh ahabb ileyh min mâ Allah ve onun resulü o kişiye onların o ikisinin dışındaki her şeyden daha sevimli gelmek gelmesi. İlk özellik bu. Allah ve onun elçisi Resulü kişiye o ikisinin dışındaki her şeyden daha sevgili gelecek. Kişi onları öyle sevecek ki Allah'ı ve Resulü'nü öyle sevecek ki öyle bağlanacak ki onun dışındaki her şey yüzüne gelecek. Feda edilebilir, vazgeçilebilir gelecek. Biliyorsunuz Meşhur Ömer İbni Hattab'ın kıssası yani her şeyden daha çok sevdiğini söylemesine rağmen kendi nefsini dışarıda tutunca Ömer i̇bn Hattab Aleyhisselatü Vesselam ona olmadığını söylüyor imanın olmadığını kamil olmadığını söylüyor Ömer i̇bn Hattab da nefsimden de seni çok seviyorum dediğinde ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şimdi olduk şimdi ondan dolayı Allah'ı ve Resulünü sevmek de kelime-i de bir şartıdır filmi böyle sererek söyleyeceksin. Ya yani bugün bazen görüyorsunuz insanların efendilerine, şeyhlerine, şey efendi, hazretlerine bağlı İnanın öyle hala gelmişler ki bazı insanlar onları şöyle uzaktan izlediğinizde diyorsunuz ki ya bir insan bu adamın şeyhine duyduğu muhabbeti gerçekten Allah'a duymuş olsa hadiste geldiği gibi imanın tadını tatmıştır diye müjdelemek gerek böyle bakıyorsunuz uzaktan bakıp seyrettiğiniz veya konuştuğunuzda eğer kendi o kişi şeyinden o sevgili odasından o türbede yazan zattan bahsettiğinde böyle gözleri yaşarıyor gözleri böyle sulanıyor dili böyle kekelemeye başlıyor belki de işte Allah'a olan sevgi arkadaşlar bundan da üstün olmalı Resulüne olan sevgi bundan da üstün olmalı bu sevgi o kişide neyi doğurmalı ona o ikisinde olan itibai, bağlılığı onların emirlerini yerine getirmeyi esaslarından açılmayı gerektirmedi. Yani bir insan sevdiğini iddia ediyorsa sevdiğine yapmamalı? isyan etmemeli. İkinci özellik ve en liheb el mer'a la yuhibbu illa lillah. Sevdiği kişiyi Sadece ve yalnızca Allah için sevmelin. Yani Allah seveceksin. Rasulü'nü seveceksin. Ve kişiyi Allah için seveceksin. Başka bir menfaat olmayacak. O kelime tevhid olan bağlılığından dolayı, onu hayata geçirdiğinden dolayı, ona davet ettiğinden dolayı seveceksin. Bunun da tam aksine buğz edeceksin. İbrahim Aleyhisselam gibi ne yapacaksın? teberri edeceksin. Şayet bu kelimeyi söylemeyen yahut manasının dışında söyleyen yahut söyleyip de onun aksiyle amel edip şirke düşenlere karşı teberri edeceksin, uzak olacaksın. Üçüncü özellik فَاَنْ يَكْرَهَا اَنْ يَعُوْلَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْ قَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهَا اَنْ يُقْذَهَا فِي النَّارِ Üçüncü özellik allah Teala kişiyi kurtardıktan sonra, otakluktan, çirkten, kurtardıktan sonra, küfre dönmeyi, ateşe dönmekten, daha keri görmesi, daha kötü görmesi, ateşe atılmaktan, daha çirkin görmesi. Yani deseler ki, seni ateşe mi atalım, yahut, kurtar canını da, hadi kafir olsun, ben dinde, Adam neyi tercih etmeli? Atece Tercih. Yani küfürden bu kadar diksilmeli, canı olsa bile buğz etmeli, içi bulanmalı, yerinde duramamalı. Bu da kimde olur? Bu vasıf. Kimde ortaya çıkar? La ilahe illallahı naban muhabbetle, sevgiyle söyleyenler. Sonra arkadaşlar altıncı basma yani la ilahe illallah'ın altıncı şartına geliyoruz. Altıncı şart ise bu la ilahe illallah'ın getirdiği bazı hak ve hukukları var. bunları ne yapmak, bunlara boyun eğmek, teslim olmak, bunların ardına düşüp bunlarla amel etmek. Allah taala ne diyor? Ve bu ila rabbikum. Rabbinize ne yapın? İnabet edin. Neydi inabet etmek? Evet. Dönmek, vücu etmek. Yönelmek, dönmek. وَاَسْلِمُوا لَهْ Ona ne yapın? Teslim olun. Yani onun yapılmış olduğu bu imanın şartı olan yine giriş sayılan bu kelime-i tevhide ne yapın? Teslim olun. Onun sizin üzerinizdeki hakları yapmanız gereken şeyleri ne yapın. Yerine getirip yapın. Yine Allah Teala buyuruyor ki "Hemen ahsenü'd-dinen memmen esleme vechahu lillahi ve muhsin." İyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden kişiden din bakımından kim daha iyi? Kim daha güzel olabilir ki? Yani i̇nsan muhsin olacak, iyilik yapan kimse olacak yüzünü, kendini neye teslim edecek? Allah'a teslim edecek. Yani bu kelime-i söyleyecek. Bunun ardından artık amelini yapması gerek. Biz bütün tevhid şerhlerimizde, akide şerhlerimizde ehl-i sünnetle cemaatin imanı algılayışını, imanı tarif edişini söylerken ne diyorduk. İman nedir? Kalb ile plastik, bilir ekrar, azalarla amel. Bunları artar ve eksilir değil mi? Bunları hangi çerçevede yapması lazım kişinin Allah'a ortak koşmama çerçevesinde onu birleyerek yapması gerekiyor. Yani bir insan sabahtan akşama kadar daha önce bir de senin söyledik ibadet etse kurban kesse, oruç tutsa ama bir taraftan da başı sıkıştığı zaman ölülerden medet ufuk yardım talep etse bu kişinin yapmış olduğu o ibadeti Kendisine hiçbir fayda vermez. Çünkü o kelimenin üzerine gerekli kıldığı hakkını, hukukunu yapmadı o. Yerine getirmedi. Allah'a teslim olmadı. Yine Allah talep uyuyor ki Kim kendini, yüzünü, kendini Allah'a teslim ederse ve hua muhsin tabi iyilik yaparak, muhsin olarak kelimeyi, yani kendini güzel bir şekilde teslim ederek bunu yaparsa ne yapmış olur. Fakat istemske bil Gurveti Vuzqa tutunmuş olur. Ne? Sımsıkı bir şekilde kolay sağlamlaştırılmış kulpa bir bağ. Ne yapmış olur o? Tutunmuş olur. Müfessiller tabiinden ve tabiinden sonra yani müfessiller diplikesinin naklettiği gibi bu Gurveti Vuzqa ne olarak açıklıyorlar Biliyorsunuz. Diyorlar ki bu Gurveti Vuzqa nedir? Kelimeyi tektir yani la ilahe illallah yine Allah Teala diyor ki fe la wa ke la Allah'ın hayır Rabb'inin adına yemin olsun ki onlar iman etmiş olamazlar iman etmezler ne zamana kadar hatta yuhakimu fe fi ma secer beynehum aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakemlik tayininde belirleyene kadar seni hakem tayin edenerek yani insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı aralarında çıkan anlaşmazlıkta kendi aralarında hüküm vermek, hüküm verici olarak tayin etmedikleri sürece iman etmiş olmazlar. Yeterli bu? Acel tayin etmek. Ne olacak? ثُمَّ لَا يَجِدُونَ ف۪ي أَنْفُسِهِمْ هَرَجَنْ مِمَّا Sonra da senin kaza ettiğin, hükmettiğin, karar verdiğin şeylerde kalplerinde bir ne oldu? Duymayacaklar. Sıkıntı, harac duymayacaklar. Bu yeterli mi? Değil. Ne usallimu teslime. Ona ne olacaklar? Teslim olacaklar. Diyorlar ki, Zübeyir radıyallahu anh zannedersem, Ensardan birisiyle su, tarlayı sulama konusunda anlaşmazlığa düşüyor. Kendisinin tarlası yukarıda, Ensar'ın tarlası aşağıda. Su da yukarıdan geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a gidip ne yapıyorlar? Şikayet ediyorlar birbirlerini Aleyhissalatü vesselam diyor ki Zübeyir'e, Önce tarlanı sula, sonra suyu sal. Ensar diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam'a, sen diyor bunu, bu hükmü amcanın oğlu olduğu için mi ona kayırdın, onun onu lehine verdin? Nuvayette diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünün rengi değişti bu lafı duyunca. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında ilk verdiği hüküm, yani tarlanı sula ve aşağıdakine gönder hükmü, Ensar'ın lehine olan bir hüküm. Allah'ın koyduğu hükme göre, tarla sulama işinde, diyor ki alimler hadisi de öyle geliyor bu hadisin devamında. İşi önce tarlasını sular, su sonra bir miktar yine tarlada o suyu ne yapar? Diyor ki hurma ağaçlarının bir miktar, belli bir miktarına kadar çıkana dek suyu kendi tarlasında tutar. Ondan sonra ne yapar? Salar suyu. Yani iyice sadece sulamak, ağaçları sulamak değil, onun da ötesinde suların ağaçların köklerinden su biraz yüksel, yükselinceye dek var tutar, bekletir, ondan sonra aşağıdaki tarlaya salar. İşte bu hadis mesela e, ziraat, çiftlik konusunda, tarım konusunda ne olmuş? Bir ölçü olmuş. Eğer oradan bir su geliyorsa, yukarıdan bir kuyudan su çıkıyorsa, kişi ne yapar? Bu öğretiye göre, bu ilkiye göre, bu emre göre tarlasını sular komşularıyla. Aleyhisselatü Vesselam böyle hüküm veriyor diyor ki müfessile sonra bu ayetini diyor. Yani onlar kendi aralarında Allah Resulü Ve Sellem'a hakem tayin etmedikçe anlaşmazlıklarında ve hükmettiği Aleyhisselatü Vesselam hükmettiği konuda katlerinden yapmadıkları sürece bir sıkıntı kalmayıncaye dek, ama o hükmet teslim oluncaya dek tam iman etmiş yani iman etmiş olmazlar. Ne olmak gerekiyor demek ki teslim olmak gerekiyor. La ilahe illallah bir yereği de budur. Şey şey duydun. Semi'na ve hata'ın. Bir şey duydun derken takvim arkasındaki, gazete köşesindeki, işte dal kavuk hocaların, şurada burada gördüğünüz internet hocaların böyle tabiri caizse işkembeden salladıkları şeyler değil. Adamlar yani ellerine gelen, kafasına, aklına gelen, ilinin ucuna gelen her şeyi cemaatlerinde ne yapıyorlar? Sallıyorlar. Ben bir zatiye şahit oldum. Ramazan'da yatsı namazı kılınacak. İmam, kim diyor işte bir gecede on bir kere Fatiha okursa o gece diyor olarak uyuyor. Böyle girdi hadise. Sonra işin içine felak nasıl kattı Ondan sonra işin içine başka sureler falan karttı. ve Orada inanıyorum ki ben ve imamın yüzüne de bakıyorum. Orada uyduruyor yani belli. Yani uydurma hadise, uydurmalar ekleyerek orada yeni bir ne yaptı? Hadis uydurdu. Bu değil tabii. Sahih yolla gelmiş. Alimlerin bize naklettikleri, rivayet ettikleri, şerh ettikleri hadisler. Yine Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetten delilini getirir, getirmiş bir ellif. Bu hadis, e, hadis alemlerinin çoğunca zayıf kabul edilmiş hadis. Ve hadis diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبِعًا بِمَا جِتُبِهِ Getirdiğim şeye, dine, Kur'an ve sünnete, hevası, arzusu tabi olmadığı sürece kişi ne yapamaz? iman etmiş olamaz. Ama bu hadis rivayet ilmi bakımından bu hadisi rivayet eden raviler zinciri incelendiğinde alimler ne demişler bu hadise? Zayıf demişler. Birçoğu tabi bunu zayıf demişler. Ancak mana olarak hadisin ifade ettiği mana sahih. deminki ki ayetlerin hepsi ne yapıyor? Söylediğim bir an söylediğimiz ayetler bunu desin. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü hakem tayin etmedikçe anlaşmazlıklarda, onun razı olmadıkça ona teslim olmadıkça iman etmiş olmaz. Yani, yani hadisinin manası da bu. Kişinin hevası arzusu Resulullah Sallallahu Aleyhi getirdiğini tabi olmadığı sürece ona uymadığı sürece ne olmaz? İşi iman etmiş olmaz. Yani bu bakımdan da diyor ki alimler hadis mana bakımından sahiptir. Ama bu lafızıyla rivayet zinciri olarak hadis nedir? Zayıftır. Yine fe-in fi şeyin. Allah-u Teala'a diyor. Bir şeyde ihtilafa düştüğünüzü, ayrıla düştüğünüzü onu nereye götürün? Ferudduhu ilallahi ve rasulihi. Allah'a ve rasulüne götürün. Yine Allah-u Teala ma kâne mu'minin ve lâ li mu'minetin. Hiçbir mü'min, erkek ve mü'mine, kadın için ne yoktur? Bir seçenek yoktur. Allah ve Resulü o konuda ne yaptıysa bir hüküm verdiyse. Hayat çok açık. Yani kişinin kendi işinde Allah ve Resulü bir hüküm verdiyse onda bir seçme hakkı yok. Böyle yapsak mı? Değil. Yani demek ki hadisi desteklenmeler var bu manada. Ayetler birçok başka hadisler var yani Muhammed İbni Abdülrahman diyor halinde bu burada yani kullanması gayet şeyden olabilir. Manasını sahil olduğundan dolayı zikretmiş olabilir. Ancak hadisidir nedir? Zayıftır. Yedinci ve son şart. Yedinci ve son şart ise bu saymış olduğumuz şartlar ile birlikte kelimeyi tevhidin doğru manasıyla ne yapmak bunu? Kabul etmek kabul edeceksin. Yani peygamberin amcası, Abdülmuttalip peygamberi seviyordu, manasını doğru olarak biliyordu. Yanlış aklıdan bazılarını, birçoğunu yerine getiriyordu. Ama sorunlu neydi, ne yaptı? Kabul etmedi. Değil mi? Kabul etmedi. Orada yanında müşriklerin iki önderi vardı. Müşriklerden iki ileri gelen vardı. Ona ne dediler? Yani dediler ki, yani sen geri mi dönüyorsun? Atalarının neyinde dediler. O da dünyadan bu kelimeyi söylemeyerek, kabul etmeyerek ne yapmış oldu? Ayrılmış. Oldu. Bunun deliği ne? Yani Al Allah'ı zikrediyor. Ve kezalike ma ersenna min kablike fi karyetim min nezirin illa kâle mutrafuha inna vezetna âbâena alâhumla göndermiş olduğumuz elçi olarak, uyarıcı olarak, nezir olarak göndermiş olduğumuz, her köye göndermiş olduğumuz elçilere, o köyün şımarık, refah sahibi, şımarık, ileri gelenleri demişler ki, demişlerdir ki, bizler atalarımızı, babalarımızı birine üzere bulduk, din üzere bulduk, yol üzere bulduk, ve inna ala bizler ne yapacağız bu atalarımızın izini takip edeceğiz diyor ki allahu jalaloujettum bi ahta mima vettum alayi Peygamberler de onlara diyor ki böyle ki babalarınızın üzerine bulmuş olduğunuz dinden daha hidayetli olan ondan daha doğru olan bir şey getirmiş olsam da bu şey getirmiş olsak da bu böyle olacak. Onlarda ne diyor var? Kalû inne bimâ ursiltum bihi kâfirûn. Bu şey değişmez. Bizler İzler getirdiklerimiz şeylere neyiz? Kâfiriz. İnkar edicisiz. Yani kabul etmiyoruz. Allah Teala ne diyor? Fenteqamnâ minhu. Onların bu sözlerine karşılık Allah Teala Fenteqamnâ minhum. Onlardan intikam aldık. Fanzur keyfe, kâhne, akıbetun bu kendisi değil. Allah'ı yalanlayanların, kezzapların akıbeti, sonu ne olmuştur? Bir bak, bir gör. Yine başka bir ayette diyor ki Allah'a da, اِنَّهُمْ اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا İLAHE İLLَ Onlara la ilahe illallah dendiğinde, Aleyhisselatü Vesselam zil-i mecaz pazarına demiştir, gidiyor, topluyor, la ilahe illallah deyin felaha erin. Onların tavırları neydi? Ayette çıkıyor.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 Gözüne ve kulağına, gözlere ve işitme organlarına, kulaklara kim sahip desek, ne derler? Mütevazi bir şekilde, kibirlenmeden, tamam mı? Ne derler? Allah derler değil mi? Bunu nereden biliyoruz? Ayetten biliyoruz. Ne ayet? Evet, kim söyleyecek ayeti? Evet. Evet başka zaller var mı? Ne diyor ayette? De ki, yerden ve gökten size rızık veren kim? De diyor. Kime de diyor? Nebi Aleyhissalatu vesselam diyor Sor onlara, diyor. onlara de. Kime Aleyhissalatu vesselam diyor, diyor ki müşriklere de Kulmen yazdı okun bin semai vel-ard. yerden ve gökten size rızık veren kim? İlk soru bu. Başka? Emmen men yeliku's-sem'a kul gözler ve kulaklara kim sahip? Başka? Ve menedbirul emr işleri çekip çeviren kim? Bunları sor. Onlar ne derler? Diyor mu Allah Teala kibirlenerek hadi oradan. Lattır, melattır uzadır. Hayır. Ne diyor? Onlar ne diyecekler? Allah Allah Yani kibir yok. Bu konuda adamlarda ne yok? Kibir yok, gurur yok. İçleri çekip çeviren Allah. Rızık veren Allah. Azalara, organlara sahip olan Allah. Diğer ayetlerine sakkara, şemsevan, kabar. Ayı ve güneş hizmete sunan yine Allah. Yani ne kadar mütevazı adamlar değil mi? Yani adamlarda ne yok? Ata izin dediğimiz, Allah'ın inkar eden Allah, böyle bir şey yok. Bir Allah var ya inanıyorlar. Ama aynı adamlar diyor ki aleyhissalatü vesselam, çıkmış meydana pazara çarşıya kulu la ilahe illallah tuflihu hadi la ilahe illallah teinde in yani cennete girir kurtulur şerirdir bu ayette in nam iza qilena lehum la ilahe illallah yastakbirun ki qulena kibirleniler niye kibirleniyor? kibirleniyorlar sebep Çünkü salih olarak kabul ettikleri evliye olarak kabul ettikleri bazı zevat, satlar alacılar var ki bu kelimeyi söylemek La ilahe illallah yani Allah'tan başka ibadetin yapılacağı, ibadetin sunulacağı hak, hiçbir ilah yoktur demek Bunları ne yapmak gerekiyor? Reddetmeyi gerektiriyor. O zaman ne yapmak zorunda bunlar? Kibirlenmek zorunda. Çünkü ilahlarını ne yapamıyorlar bu adamlar? İnkar edip bırakamıyorlar. allah Teala da işte diyor ki onlar diyor, esnek durumu kibirlenirler. Ve yakulûne Devamlı derler ki, ''E'inna letariku âlihetine'' Bizler ilahlarımızı terk edecek miyiz? ''Li şairin mecnun'' Şu şair aklı başından gitmiş adam için. Yani demek ki Mekkeli müşrikler ''La ilahe illallah'' denildiğinde bu sözü duyduklarında anladıkları tek bir mana vardı. Yani. Onlar yani bu kelimeyi duyduklarında doğru manayı ne yaptılar? Anladılar. Ama onu ne yapmadılar? Kabul etmediler. Hani ifade ediyordu ki, asrın şirk koşanları, asrın müşrikleri Mekkeli müşriklere göre daha problemli. Neden? Çünkü adam ısrarla diyor ki ya kardeşim bize bu adamlar, bu Vahabiler, bu Kur'an, sünnet diyen adamlar, ikide bir gelip şirktesiniz, şirk içindesiniz, bak müşrik olacaksınız diyorlar. Ya kardeşim biz Allah'tan başka yaratıcı mı var dedikleriz? De, müşrik olalım diyorlar değil mi ikide bir? Neden böyle diyorlar? Çünkü La ilahe illallah'ın manasını Bilmiyor. Zannediyor ki Allah'a ortak koşmak demek onunla birlikte başka yaratıcının, onunla birlikte başka rızık verenin olduğunu ne yapmak, kabul etmek olduğunu zannediyor. Ama Mekke'nin müşrik bu gafleti yapmazdı. Bu çağın, bu asrın müşriğinin yaptığı gafleti Çünkü adam Arapça bilmiyor. Kendisine hitap edilen, söylenen dili anlıyor. Bu kelimenin kendinden neler götüreceğini biliyor. Ondan dolayı da İslam da, inatla, kaçarak bunu yapmıyor? Söylemiyor. Ama yani adam günümüzde la ilahe tespih alıyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. bir şeyler basıyor. İliş ve <gülüyor> Değil mi? Yani Bunun örnekleri veriyoruz sürekli derslerde. Adam bir şey istiyor. Işte. la ilahe illallah, la ilahe zikir çekiyorlar. Adam aynı adam tefsir dersi yapıyor zikirden sonra. Kitabına ne yazmış? Diyor ki, başına sıkıştığı zaman kabirlerden yardım isteyin. la istediğin. Şimdi bu ne olmalı? Hiçbir zaman ters. Ters yani bağdaşmadı. Bu da ters. Ama bunu anlayamıyor. Niye anlayamıyor? Çünkü diyor ki, la ilahe illallah Allah'tan başka yaratıcı yoktur demek. Ben zaten bunu kabul ediyoruz. Evlilerden de yardım istemek ne ki? Onun, onlar Allah'ın evliya salih kullarıdır. Onlar bizlere ne yapıyorlar? Allah'a yaklaştırıyorlar. Biz Allah'a direkt ne yapamayız? Yaklaşıp çıkamayız. Yani Mekke'li müşrikler gelip bunları görse derler ki ya siz nesiniz kardeşim yani? Değil mi yani? Hem la ila illallah diyorsun hem de yani ortak koşuyorsun, her şeyi yapıyorsun yani. Ya buradan ol ya oradan ol derler. Yani böyle değil, değil mi? Ya gel bizim safımıza gel ya da git onların safına yani. Bu kelimeyi adam gibi söyle Ama maalesef cehalet insanlar işte bunu yaptırabiliyor. Hadiste de arkadaşlar Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Meselü ma ba'ateni Allahu bihi min el-huda vel-ilm kemethu'l-gayth el-kesir. Allahu Teala'nın beni kendisiyle göndermiş olduğu ilim ve hidayetin örneği misali yağan yağmura benzer. Rahmet, bereket. Diyor ki: "Eğer yani bu yağmur üç çeşit, üç ayrı nere düşer." yere düşen, toprağa düşen. Birincisi <gülüyor> asaba ardan fekana minha naqiyatan qablatil ma fa'ammat tilka l'a e ve'l'ushba l'kathir. Bir toprak vardır ki gamuru alır. Emer. Ardından da o topraktan da çıkar. Ot çıkar, nebat çıkar, bitki çıkar, ne herkesten çıkar. Değil mi? Yani ben şimdi tarafıya tek daha gerek biliyorum. Bakıyorsun kışlı. Kara toprak var yani. Kaliteli toprak olduğu da o görmüşümden belli. Sonra işte yağmurlar yağıyor falan. Nisan-Mayıs ayı geliyor. O oh, siz buzaksız böyle gördün. Kara kahverengi tonlarında gördüğün O toprak. Yemiş olmuş, Değil mi? Yağmuru almış. Çekmiş. Ne vermiş? Ot vermiş. Bitki vermiş. Ay çiçek vermiş. Buğday vermiş. Farklı. bilimler vermiş. İşte diyor, bitir toprak nedir? Böyledir. İşte ayetler açıklayacaklar. İnsanlar da bu toprağa verirler. Birisi var. Kur'an inmiş, hadis inmiş, Kur'an okuyor, hadis okuyor, onu çekiyorsa çekiyor, onu çekiyor, onu çekiyor, onu çekiyor. Sonra onu amelleriyle süslüyor. İnsanlara faydalı şeyler anlatarak, insanlara ne yapıyor? Hidayete davet ediyor. Hidayete irşad ediyor. Şimdi bir toprak daha var. وَكَانَتْ مِنْهَا اَجَادِبْ اَمْسَكَتِ الْمَا Kuru toprak. Ama kuru olmasıyla birlikte suyu ne yapıyor? Tutuyor yani. Çekmiyor. Suyu tutuyor üstünde. Yani. Bazen görürsünüz. Ya, yağmur yağar. Su gitmez. Toprağın üzerinde ne var? Kalır. İrikir. <gülüyor> Allah-u Teala bu toprakla insanlara ne yapıyor? Fayda Toplan Toprağın kendisiyle mi? Hayır. Değil. İnsanlar üzerinden de su içiyor. Hayvanları ne yapıyorlar? Suluyorlar. Diyor ki alimler bu da bir insan türünde açıklar. Ne diyor? O? o şudur. İlim amel, ilim okuyor, ezberliyor. Var bir şeyler, tutuyor. Ne yok ama kendine bir faydası yok. İçine alamıyor, çekemiyor. Yani. Ama dışarıda ne var? Var yani. Anlatıyor insanlara, konuşuyor, öğretiyor. İnsanlar ondan gelip içiyor, faydalanıyor, sulanıyorlar, içiyorlar. Çoluğunu, çayığını. Besi diyorlar. İşte, yani de budur. Diyor. Diğer bir toprak var ki ve acaba minha taifet alühra ya da başka bir toprak var. Inna mahiyya qiyam. O toprak kuru. Olma. La temsi kuma ne su <suyu> bitiyor üstünde. Ve la tun bitu kelaan. Ne de üzerinde ne bitiyor. Ot bitiyor, bitki bitiyor. Yani. Ne kendi faydası var? Ne de başkasına. Ne elim okuyor ne amel okuyor. Ne de kaldı. Tamam Okumadan öğrenmek için de başkalarına faydalı olabiliyor. Bakın yani bu tür insanlardan biz ne gördük? Yer yüzünde fotosentez yapan, değil mi? Oksijenini alıp mesela en vazgeçilmez gaz salgılayan insanlar türüne yoluna bak ya. Ne kendisi faydası var ne de başkasına. Bir de var? Zararı var. Yani, alnı secdeye gitmemiş hayatımda. Allah kelamı ağzından çıkmamış. Yani, düşünün ne kadar mahrum bir adam ya. ya La ilahe illallah dememiş hayatında Bir kere demiş manasını bir ne 24 saat geçiyor üzerinden. Subhanallah demiyor bu adam. Şu yani, Allah onu ne kadar mahrum etmiş. 24 saat geçmiş. Bir kere katlamaz kılıp alnını secdeye koymamış. yani Bu adam nedir arkadaşlar? Bu adam yani elbiosu patlamış. Kamyon yeryüzüne ne kadar katkı sağlıyorsa o adamın yeryüzüne katkısı odur. Tek fark kamyon siyah duman çıkarır. bunu ikisi dumansız. Öyle mi? Yani ondan dolayı bunlar üzülmek lazım, dua etmek lazım, acımak lazım. Aleyhisselatü Vesselam bu örneği veriyor. İşte diyor ki فَذَالِكَ İşte bu. اَثَلُوا مَنْ فَقِّهَ فِي <اللّٰه> Bu verdiğim örnekler bunun gibidir diyor. Allah'ın dinini fıkhe'den, eden, derinlemesini anlayan وَنَفَعَ Fini ve hu kendisine faydası olan maba baaten yallah bihi fa alime wa allemi Allah beni kendisiyle gönderdi bu ilmi öğrenen ve öğreten ile ve mesela o man lem yırfa bi zālki rās Allahın bana göndermiş olduğu bu din'e kafasını kaldırmayan ona değer vermeyen Allah benim ve lem yakbel bu da Allah Allāhü Allah talanını göndermiş oldu benimle göndermiş oldu hidayeti kabul etmeyen adamın öneği budur yani birisi. Namazını da iyi kaldırmıyor, hiçbir merak yok dediğimiz bu. Bu de, bak önceki almış annem bir şey ezberliyor, Kur'an ezberlemiş, kalkmış intikaf etmez namaz kılıyor. Yani insanlara gidip bir şeyler öğretiyor. Verimli toprakta verimsiz toprakta böyledir. Bu şekilde de e, la ilahe illallah'ın bir şartına karşı. Öğrenmiş olduk. Biz de kimseler şimdi bu şartı. Evet. Nasıl? Evet. İntiyat. İntiyat asfiyatı yani, değil mi? Evet. Yani bu yedi şart ile, yani bu yedi şart Allah'ın kitabında yazmıyor arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlar şunu diyebilirler. Yani nereden çıktı bu yedi Değil mi? Ama biz ne diyoruz? İstikra diyoruz. Yani, tevhidi açıklarken de diyoruz ki tevhid pratik olarak tahtaya. İşte dersek ki, hani bazıları diyor bir çizgi çekmiyorlar. <gülüyor> yani, dersek ki tevhid 3'e ayrılır. Tamam İlk oka ne yaz? Uluhiyet yaz, rububiyet yaz, ismi sıfat yaz. Yani, tevhid üç ayrılır, ismi sıfat tevhidi. Uluhiyet tevhidi, bir de rububiyet tevhidi. Yani, yani bu taksimi allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de böyle buyurduğunu duymadı. Tevhid uçayır olur ey iman edenler. ve aleyhissalatü vesselamın ey ümmetim tevhid uçayır olur dediğimi duymadı. Peki bu nereden çıktı? Alimler bunu kafasından mı yudurdu? Ya da bunun dördüncü bir kısmı olabilir mi? Hayır. Alimler bunu istikra diyoruz. Yani istikra. Araştırma, gözden geçirme, baştan sona okuma. Modern dilde de Arapçanın şu an güncel kullandığı da istikraya deney deniyor. Yani i̇stikra yaparak allah Teala'nın bütün ayetlerini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ile bütün hadisleri tevhid ile ilgili bütün hadisleri incelendiğinde, bakıldığında görülüyor ki, vurgulanan, işaret edilen, anlatılan tevhidin kısımları nedir? Budur üç tanedir. E, Arapça bilen, Arapça okuyan arkadaşlar bilir. Arapçayı oluşturan öğeler yani kelime, üçe ayrılır değil mi? Nedir onlar? Kim, herkes okumuştur onu ya. Hem sile okumayan Türk yok. Nedir? İsim, fiil, harf isim, fiil, harf. Yani Arapçada istediğiniz kelimeyi getirin. O kelime ya isim olacak, ya fiil olacak, ya da harf olacak. Dördüncü peşik yok. Bu da böyle bir şey. Yani müellif rahimahullah, şeyhul İslam, el müceddit Muhammed ibn-i tevhide olan hırsı, tevhide olan bağlılığının bir sonucu olarak kendinden önce gelen alimlerin eserlerini, Kur'an ve sünneti okumuş. Böyle ne yapmış bize? Bunu öğretmiş. Yedi tane demiş. Bize kolaylaştırmış açıkçası. İnşallah bizler bu yedi şartı öğrenmiş olduk. Yahut biliyorduk, bir daha tekrarlamış olduk. Bundan sonraki dersimizde, ki önümüzdeki cumartesi olmayacak çünkü, program var biliyorsunuz sünnet türünde. Oradaki sünnet türündeki e, derslerimizi, sohbetlerimizi de inşallah internetten yayınlamaya çalışacağız. İnternete ulaşabilirsek, da internet bize orada ulaşabilirse. Yani buradan bizim dersimizi takip eden, internetten takip eden arkadaşlar inşallah o programlarda ne var dinlerler. Kayıt da edilecek. Daha sonra da inşallah yayılacak. Ondan sonraki cumartesi kitab Tevhid yani yine müellifin, Muhammed bin Abdullah adı. Hakkullahi alal abid. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı olan tevhid kitabını şerh edeceğiz. Kış sezonu geliyor. İnşallah artık arkadaşlardaki bu rehavet de ne bir tane kalkar. Ramazan dedik. Ramazandan önce yaz dedik, sıcaklar dedik. Klima bozuk, çalışmıyor, terliyoruz dedik. Murat amca uyuyor dedik bence. Ama artık kış geliyor. Bundan sonra ne var? Üşümek var. Isınmak için de fazla gayret sarf etmek lazım. Yani kitabı tebliğini ne yapmak lazım? Ezberlemek lazım. Hem de dedi ki yağmur yağan topraktan bir tane en en güzel toprak neydi? Suyu emecek. Ondan sonra bitki verecek. Ürün verecek. Sizler ne yapacaksınız? Kitabı tebliği ezberleyeceksiniz, çekeceksiniz. Sonra dışarı davet ile, amel ile, teb tebliğ ile aktaracaksınız inşallah. سبحان الله اللهم نحمد أشهد الله ان لا اله الا و